Altın Silsile, Osman Nuri Topbaş, Tevazu, Merhameti ve Affediciliği. Hazreti Ebubekir Radyallaahu An Efendimizin Tevazu, Merhameti ve Affediciliği. Hazreti Ebubekir Radyallaahu An Halifeliği döneminde de önceki mütevazı ve zahidane hayatına devam etti. Daha evvel çevresindeki yetim kızların koyunlarını sağ verir, ihtiyaçlarını karşılardı. Halife olduktan sonra komşuları artık onun meşgalelerinin artacağını, belki hayat şartlarının değişeceğini, artık bu hizmetleri göremeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak değişen bir şey olmadı o aynı mütevazı haliyle yetimlerin koyunlarını sâmiye ve ihtiyaçlarını bizzat karşılamaya devam etti. Cenab-ı Hak böylesine güzel bir ahlaka sahip olan kullarını ederek şöyle buyurur. Rahmanın rahmetinin tecelli ettiği has kulları yeryüzünde tevazu ve vakarla yürürler. El-Furkan 63 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli olan kişi Ebu Bekir'dir. Hz. Sıddık radiyallahu an kalbindeki yumuşaklık, lütuf, şefkat ve merhameti sebebiyle evvah lakabıyla da anılırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın arasında otururken bir kişi gelip Hazreti Ebu Bekir'e hakaret ederek onu üzdü. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh sükût edip cevap vermedi. O kimse ikinci defa aynı şekilde hakaret ederek eziyet verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh yine sükût etti. Adam üçüncü seferde hakaret edince Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona hak ettiği cevabı verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp yürüdü. Hazreti Ebubekir radıyallahu an te hemen arkasından yetişerek "Ey Allah'ın Resulü, yoksa bana darıldınız mı?" dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayır, darılmadım. Semadan bir melek inmiş, o kimsenin sana söylediklerini yalanlıyor, senin adına ona cevap veriyordu. Sen karşılık verip intikamını alınca melek gitti, onun yerine şeytan geldi. Bir yere şeytan gelince, ben orada durmam buyurdular. hep ahireti tercih etmesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İnsanları iki kısım gördüm. Kimisi dünyayı ister, kimisi ahireti ister. Bense Mevla'yı tercih ettim. İslam'a girdiğimde beni iki amel karşıladı. Dünya ameli ve ahiret ameli. Ben daima ahiret amelini tercih ettim. Ebubekir radıyallahu an dünyayı ahiretin tarlası olarak görür ve ya ilahi dünyayı bana genişlet ve beni ona karşı zahit kıl diye dua ederdi. Yani bana önce dünyayı ver sonra onun afetlerinden korunmak için sevgisini gönlümden al ve ben kendi irade ve arzumla fakir içinde olayım demek isterdi. Halifeliğinden önce de sonra da asla dünyaya meyletmedi. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bütün arzusu ahiret yolculuğunu ilahi vustat ihtiyacı içinde ve dünya sıkletlerinden azade bir gönül huzuruyla tamamlamaktı. Bu sebepledir ki, vefatına yakın, büyük bir isteğna hali içinde, kendisine ait bir arazinin satılıp, halifeli müddetince zarureten aldığı maaşların, devlet hazinesine geri ödenmesini vasiyet etti. Ölüm döşeğindeyken de, kızı Hazreti Ayşe'ye Sütünü içtikleri deveyi, içinde elbise boyadığı kabı ve giydiği kadife elbiseyi vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anha teslim etmesini vasiyet etti. Gerekçe olarak da bunlardan Müslümanların işleriyle meşgul olurken istifade ettiğini söyledi. Ayşe validemiz de babasının vefatından sonra bunları yeni halife Hazreti Ömer'e teslim etti. Bu eşyaları teslim alan Hazreti Ömer radıyallahu an, Ebu Bekir, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senden sonra gelenleri çok müşkül durumda bıraktın dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, şu samimi niyazda bulunurdu. Allah'ım, ömrümün en hayırlı devresi sonu amellerimin en hayırlı kısmı neticeleri, günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun. Vefatı i̇bn Ömer radıyallahu hazretlerinin rivayetine göre, Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhın vefatına sebep olan şey, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından duyduğu derin üzüntüdür. Hakikaten o, fahri kainat Efendimizin vefatına o kadar üzülmüştü ki, mübarek vücudu eriye eriye iyice zayıfladı ve nihayet vefat etti. Hz. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Vefat ettiği hastalığı esnasında babam Ebubekir'in yanına girdim. Bana Peygamber Efendimizi kaç parça bezle kefen dediniz diye sordu. Gömlekle başlık olmaksızın üç parça beyaz pamuk bezle kefenledik dedim. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hangi gün vefat etmişti? Pazartesi. Bugün günlerden ne? Pazartesi, benim vefatımın da şu anla gece arasında olmasını ümit ediyorum dedi. Akabinde, eğer bu gece ölürsem, beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanıdır dedi. Hz. Ebubekir radıyallahu anh, Hastayken giymiş olduğu üzerindeki elbiseye baktı. Elbisede biraz zaferan lekesi vardı. Bu elbisemi yıkayın, iki elbise daha ilave edin ve beni bunlarla kefenleyin dedi. Ben "Babacığım bu elbise eski." dedim. Ebubekir radıyallahu anh "Diri yeni elbise giymeye ölüden daha layıktır." Ölünün giydiği kefense kan ve irinle kirlenecektir dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an salı akşamı pazartesiyi salıya bağlayan akşam vefat etti ve sabah olmadan defnedildi. İki sene 3 ay 10 günden beri hasretini çektiği Fahri Kainat Efendimizin vuslatına nail oldu. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi 63 yaşında vefat etmişti. O gün tarih 22 Cemaziyel Ahir 13, 23 Ağustos 634'tü. Son sözleri şu ayet-i kerimedeki niyaz olmuştu. Teveffenî müslimen ve elheknî bis salihîn Allah'ım Canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf Suresi 101 Hikmetli Sözleri Allah rızası murad edilmeyen sözde, Allah yolunda harcanmayan malda, Cehaleti hilmine galip gelen kimsede, Allah için yapacağı bir işte, ayıplıyanın ayıplamasından korkan kimsede hayır yoktur. Allah'la mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Hayırlara nail olmak, kötülüklerden korunmak ve Allah'a yakınlık ancak ona itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür. Şunu iyi bil ki Cenab-ı Hakk'ın gündüz yapılmasını istediği bir amel vardır, onu gece kabul etmez. Gece yapılmasını istediği bir amel vardır, onu da gündüz kabul etmez. Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. Çok söz kişiyi unutkan yapar. Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün. Allah dostları mizaçlarına göre üç sınıftırlar. Her üç sınıf da üçer alametle bilinir. Birinci sınıf hak dostları. Hav, korku halinde olanlardır. Bunlar, bir, daima mütevazıdırlar. İki, Hayır hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler. 3- En küçük hatalarını bile büyük görürler. 2- İkinci sınıf hak dostları, Reca, ümit sahibi kimselerdir. Bunlar da, 1- Her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar. 2- Mallarını hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar. 3- Allah'ın kullarına karşı daima hüsn zan içindedirler. 3- Üçüncü sınıf hak dostları ise aşk ve muhabbet vecdiyle Rabbine ibadet eden ariflerdir. Bunlar da 1- Sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. 2. Her hal ve hareketlerinde Allah rızasını hedefler, bu yüzden cahillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar. 3. Nefislerine ağır gelen şeyleri, nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hal ve hareketlerinde Allah'ın emir ve nehilerine itaat ederler. Hakkı tanıyan ariflerin kölesi ol. Sana yol göstermek isteyenden halini gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar. Dört kimse Allah'ın salih kullarındandır. 1- Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen. 2- günahkarların affı için Rabbine yalvaran, üç, din kardeşine gıyabında dua eden, dört, kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan. İman sadece camilerde olur da, hayatın bütün safhalarına aksettirilmezse, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa, İşler bozulur. Akıllı kimse takva sahibi olan, Akılsız da zalim olandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vereceğini vaadettiği mükafatı, Azapla birlikte zikretti ki, Bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun. Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et. İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Komşunla kavga etme, herkes gider, o kalır. Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin. Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın. Sabırda zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur. Sabır imanın yarısı, yakın, şüpheden uzak, kuvvetli bir itminan hali ise tamamıdır. Allah'tan afiyet isteyiniz. hiç kimseye yakından sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir. Bana göre afiyette olup şükretmek bir musibetle imtihan edilip sabretmekten daha makbuldür. Dünya müminlerin pazarı. Gece ile gündüz sermayeleri. Güzel ameller ticaret malları. Cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır. Hazreti Sıddık radıyallahu an bir kimse kendisini meth edince şöyle derdi, Allah'ım sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim. Allah'ım beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle. Onların bilmediği hatalarımı mağfiret eyle. Söyledikleri sözler sebebiyle de beni hesaba çekme. Kul dünya nimetlerinden bir şey sebebiyle kibirlendiğinde, Allah Teala o nimet kulundan gidinceye kadar ona buz eder. Övünmekten sakının, topraktan yaratılan yine toprağa dönecek ve kurtlar tarafından yenilecek olan insanın övünmek neyine? O bugün canlı, yarın ölüdür. Ebu Bekir radıyallahu an bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Nerede herkesin hayran olduğu güzel yüzlü insanlar, nerede gençliğine mağrur olan yiğitler, nerede ihtişamlı şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çeviren hükümdarlar, nerede harp meydanlarının mağlubiyet tanımayan kahramanları, Zaman hepsini çürütüp yerle bir etti. Hepsi kabrin karanlıklarına gömülüp gittiler. Acele edin, acele edin. Vakit geçmeden aklınızı başınıza alın da, ölüm ötesine bir an evvel hazırlanın. Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Allah'ın, Sizden önce gelip geçen kullarının halini tefekkür edin. Dün neredeydiler, bugün neredeler?